''Çiçeklerle hoş geçin, balı incitme gönül, bir küçük meyve için dalı incitme gönül, konuşmak bize mahsus, olsa da bir güzel süz, ya hayır de ya hutsuz, dili incitme gönül, Allah Allah. sevmekten geri kalma, yapan ol, yıkan olma, sevene diken olma, gülü incitme gönül, Allah. başın olsa da yüksek, gözün enginde gerek.'' Kibirle yürüyerek yolu incitme yolu gönül. Incitme gönül. <gülüyor> Mevla verince azma, geri alınca kızma, tüten ocağı bozma, külü incitme gönül. Dokunur gayretine, karışma hikmetine, sahibi hürmetine, kulu incitme Allah gönül. Allah.